bütün peygamberlere gönderilen kitapların yazılıp dizildiği harflerdir. Söz, Allah'ın bir kılıcıdır ki Allah onunla toplar, hakla batıl arasını onunla ayırır. Gazabını onunla belirtir, onunla sevdirir. Birçok fiillerini onunla yapar. Kalpler onunla yani Allah Celle Celaluhu'nun kelamıyla ıslah olur. İnsanların ruhları ve gönülleri birbirine onunla, yani kelam-ı ilahiyle bağlanır. Hatırlar, gönüller onunla yumuşar. İnsanlar arasında ülfet, ünsiyet ve sevgi onunla hasıl olur. Asa, vurduğunu iki parçaya onunla ayırır. Fitne selleri onunla durgunlaşır, onun dalgasıyla söner. Mihnet, meşakkat selleri yüzünden yükselen feryat ve figanlar, onun imdada yetişmedeki sürati sayesinde çabucak kesilir, diner. Onun üslubunun himmetiyle bütün himmet ve gayretler şevklenir, harekete geçer. Onun verdiği kuvvet, kudret ve takatle bütün asimler Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna yükselir. Onun cazibiyeti, çekiciliği sayesinde ilahi mevhibeler kalbin avlusuna iner. Onun arkasında kınından sıyrılmış bir kılıç vardır. Zira o kendi kabında gizlenmiştir. Önce o ortaya atılır. İkinci olarak kılıç ortaya çıkar ve onu korur, ayakta tutar. Kılıç onun aletidir, edevatıdır. Onun için çalışır. Bir cümle vardır ki kafir ve zındık birisi onu canı gönülden inanarak söylediği zaman mümin olur sağlam imanlı müminlerin safında yerini alır. Bir cümlede vardır ki, onu sarf eden, sağlam imanlı bir de kafir, imansız ve inkarcıların safında yerini alır. Sen, ey akıl sahibi kişi, Rabbinin adı üzerine, ahdin gereğince, Peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna edeceğin biatle, kutsi meclislerin en ön saflarında yerini alacaksın. O senin söyleyip yanında durduğun kelamdır. Böylece takvaya sarılan topluluğa dahil oldun. sen o topluluk, o takvaya hak kazanmışlardı ve ona ehildiler. Söz, dilinin konuştuğu ve dudağının çıkardığıdır. Kalbinin nişanesi, özünün hazinesidir. Senin insanlık şereflerinin toplamı kayda değer sıfatlarındır. İnsanlık şereflerinden ne derece şeref taşıyorsan, işte kayda değer, o derece sıfatların var demektir. Senin zatının hakikatleri topluluğu, hakikatini önce dile boşaltır. Dilinden çıktıktan sonra, senin sözün olarak kayda geçer. Hatta seni kağıtlara yastırır. Söz, senden nakledilir. Seni kulaklara götürür, kulaklarda işitilirsin. Seni dillerde, ve sahifelerde dolaştırır. Dillerde söylenir, Sahifelerde okunursun. Seni meclislere ve divanlara sokar. Meclislerde, divanlarda konuşulur, Yazılırsın. Sana gönüllerde ve gözlerde mekan tutturur. Sözün şerefli olsun. Himmetin şerefli olsun. Hikmetin kardeşi ol. Hikmet erbabından ol. Hikmet perdesini vehimlerle çekme. Sonra hikmete felsefe kisvesini giydirip onu şerefli halinden çıkarın. feylesofların durumuna düşersin. Hakim ol, hikmet erbabı kişilerden ol, hikmet söyle, hikmetli konuş. Sakın felsefeye dalma. Zira onda öyle bir takım evham yolları vardır ki kişiyi doğru yoldan çıkarır. Zira insanoğlunun hayal hazinesi geniştir. Akıl kendi gücüyle bir şeyin özünü, hakikat ve mahiyetini bulmak için hudut tanımadan açılabilir. Neticede doğru ve hak yoldan sapabilir. Feylesof'un sözlerinin içinde doğru kırıntıları da bulunabilir. Fakat onun sözlerinin hangilerinin doğru, hangilerinin batıl olduğunu herkes ayırt edemez. Keşke Feylesof kendi batıl fikirlerini bir kenara bıraksaydı da hikmete sarılsaydı, hikmetleri ortaya dökseydi, insanlar da ondan faydalansaydı. Keşke feylesofların, batıl sözlerinin peşinden gidenler, onların bu sözlerini bir kerecik olsun tahkik etselerdi de, batıllığını görüp bıraksalardı, hikmet ipine sarılsalardı. Feylesofların, batıl ve yalan sözlerinden, bühtanlarından, ve her türlü hezeyanlarından kendi ruhlarını ve inançlarını temizleselerdi. Sonra da hikmet erbabının eteklerine yapışıp onlardan faydalansalardı. Daha sonra da kendi ilimleriyle başkalarını faydalandırsalardı. Gariptir ki bazen bir kişi kendi şahsı itibariyle facir, fasık birisi olur. Fakat buna karşılık hikmetin özünü korur, muhafaza eder. Böylece şanı yüce olan Allah dinine onunla güç kazandırır. Dini uğrunda savaşan İslam ordusunu onunla takviye eder, muzaffer kılar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazvesinde şöyle buyurmuşlardır. Kalk ya Bilal, cennete ancak müminlerin gireceğini ilan et. Hiç şüphe yok ki Allah Facir, fasık bir kişiyle de dinine güç kazandırır. Boyun damarları şişercesine kuru ve batıl iddialarının müdafasını yapan fakat dinin hakikat ve mahiyeti hakkında hiçbir bilgileri bulunmayan kişiler arasında akıllı birisi evin bir köşesinde sessizce oturmaktan başka ne yapabilir ki? Allah ondan razı olsun, Asap'tan cabir anlatır. Hudeybiye günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hitaben şöyle demişti. Siz yeryüzündeki insanların en hayırlısısınız. O gün biz bin dört yüz kişiydik. Eğer şimdi gözlerim görüyor olsaydı size o ağacın bulunduğu yeri gösterirdim. Bu sözleriyle Cabir o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettikleri ağacı kastediyor kendisi daha sonraları gözlerini kaybettiği ve göremez hale geldiği için onun yerini gösteremeyeceğini söylüyor. Şanı yüce olan Allah'ın şu ayetinde beyan edilen de bu hadise ve bu ağaçtır. Fetih Suresi 18 ve 19. Ayet-i Kerimeler Yemin olsun ki Allah seninle o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur da kalplerindekini bilerek üzerlerine manevi kuvvet indirmiş ve onları yakın bir fetihle ve alacakları birçok ganimetlerle mükafatlandırmıştır. Allah mutlak galiptir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Bak ve düşün. Sen ey akıllı kardeş 1400 kişi için hayırlı bir durum ve hayırlı bir netice nasıl tahakkuk etti? Bu insanlar Allah'ın kelamında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde nasıl methedildiler. Bunun sebebi şu husustan başkası değildi. Onlar canlarını da mallarını da ortaya koymuşlar. Allah'ın kelamını yeryüzüne yayıp yüceltmek ve dinini güçlendirmek için seferber olmuşlardır. Bu niyeti i halisa ile de Resulullah, Sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişler, inançları uğrunda sonuna kadar çarpışacaklarına söz vermişlerdir. Din, doğru sözden ve yüce himmetten başka bir şey değildir. Kerem sahibi ve şerefli kişilerin himmet ve gayretleri hep şerefli işlere yönelir. Onlar hep şerefli işler yapar. Aşağı ruhlu ve süfli kişilerin himmet ve gayretleri ise daima süfle işlere meyleder. Onlar da süfle işler yapar. Nice şüpheler vardır ki, bir başka şüpheyi doğurur. Hayır, ancak hayır olarak bilinir.